İyi günler açık radyo'nun sevgili dinleyenleri Bilgi Çağının Hukuku programında bugün Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden yardımcı doçent doktor sevgili Nilgün Başalp var. Hoş geldiniz. Hoş Nilgün bulduk. Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Sizinle ilk defa program yapıyoruz ama sanki ben 2-3 haftada bir sizinle program <gülüyor> yapıyormuşuz gibi hissediyorum çünkü sevgili dinleyenler Nilgün Başalp'in en ayır edici özelliklerinden biri Türkiye'de kişisel verilerin korunması konusunda e, yasal düzenleme söz konusu olduğunda akla gelen ilk isimlerden biridir. Hatta isimdir diyelim. Çünkü. Teviz, teşekkür ederim. 2004'tü değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Kaç sene olmuş? 2004'te yayınlanmıştı kitap. Evet. evet. Kişisel verilerin korunması ve saklanması başlıklı bir kitap yayınladı. O doktora tezimiydi. Yüksek Hı -hı. lisans teziydi. Yüksek lisans teziydi. Sonra e, yenileri e, tabii köprünün altından çok sular aktı. Hı -hı. Ondan sonra e, bilim hukuk ve boşan hukuka alanında çalışmalarım da, da devam etti aynı zamanda e, ve doktora tezimi sorumsuzluk anlaşmaları konusunda yazdım. Hı -hı. Türkiye'deki yüksek öğrenim mevzuatında böyle bir kural var değil mi? Bir tez konusunu öteki bir üst tezi yaparken. Yani tercih edilmiyor. Çok Zaten öyle lükslerimiz yok. Çok az sayıda akademisyen çalışıyor ülkede. Çok araştırılmamış bilinmeyen konu var. Dolayısıyla ne kadar çok ilgi alanınızı farklı alanlara kaydırabilirseniz o kadar çok ülkenin yararına hizmet etmiş oluyorsunuz. Oldu. Dolayısıyla daha büyük bir yükle karşı karşıyasınız. yüzden evet. aynı konuda derinleştikçe derinleşilse de hiç fena olmaz diye düşünüyorum. Neyse bunlar evet. başka konular. Şimdi bugünkü konumuza gelelim. Yılan hikayesine dönen şu kadük e, evet. kişisel verilerin korunması kanunumuz. E, temel olarak bundan bahsedeceğiz. E, 17 yıl evvel Avrupa Birliği'nin çıkarttığı bir direktife dayalı olarak oluşturulan taslak 17 yıldır ha şimdi ha biraz sonra ha şimdi ha biraz sonra kanunlaşacak idi. Ama şu son aylarda değil mi? Ee, evet. Yeni baştan ele alındı. Sanki evet. bambaşka bir yaklaşımla yeniden evet. biçimlendirilmesi söz konusu mudur? Nedir? Bu kanunun bir şeyini bize Açık radyo dinleyenlerini anlatır mısınız? Rica etsem. Tabii memnuniyetle. Sevim elini. Tabii. İlk çalışmalar 99'da başlatıldı. 2003'te hali hazırda ilk tasarı metni ortaya çıktı. Ancak o görüşe sunulmamıştı. Daha sonraki tarihte ise ilk gerçekten resmi tasarımız Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandı. Ve neticede biz bir tasarıyı tartışmaya başladık. O da tam benim işte. ...yüksek lisans çalışmaların dönemine denk geldi. Bu sayede de... E, ...tasarıyı inceleme fırsatım olmuştu o dönemlerde. E, 2004'ten ...tabii ki bu yana... E, ...geçen zaman dilimi içerisinde... ...bu, bu tasarıyı çok tartıştık. E, ve eksiklikleri... ...anlaşılmazlıkları çok fazlaydı bu tasarının. E, daha sonra... ...yep yeni bir anlayışla Adalet Bakanlığı... ...bu tasarıyı tekrar gözden geçirdi. E, ve... E, ...bugün e, yeni bir... E, ...tasarı olarak karşımıza çıktı... ...şunu da söylemekte fayda var... ...eski tasarı... Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. 2008 yılında hatırlarsanız çok önemli tartışmalar oldu. Bir işte genel kurula insin mi, inmesin mi tartışmalarının yapıldığı dönemde tasarı anlaşılmaz olduğu kabul edildi ve bir rafa kaldırıldı. Şimdilik daha bunun için erken denildi o dönemlerde. Ve bu süreçte tabii ki bizim Avrupa Birliği müzakerelerimiz devam etti. Ve Avrupa Birliği müzakereleri ...de e, dört tane önemli başlıkta e, biz herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Bunun nedeni ise bir veri kuruması kanunumuzun olmayışı idi. Dolayısıyla bugün hala hazırda müzakereler bir kuruması kanununun olmaması nedeniyle e, beklemedi, durdu. E, bu kanun çıkarsa eğer e, orada müzakerelere devam edebileceğiz. Bu yüzden de hükümetin önemli önceliklerinden bir tanesi bu konuda bir kanun çıkarmak. Bu kanunu Türkiye hala çıkarmadığı için de e, güvensiz ülke statüsünde e, ilanlıyor. Bunun fiili sonuçlarını kısacık bir geçelim evet, mi? Şimdi Avrupa Birliği mevzuatına baktığınızda önemli olarak yerine getirilmesi gereken ödevlerden bir tanesi veri kuruması mevzuatını ve uygulamasını ülkede Avrupa Birliği standardı düzeyinde tutturmak. Bunu mutlak anlamda bütün Avrupa Birliği üye ülkeleri yerine getirmek zorundalar. Ve Avrupa Birliği'nin koyduğu önemli bir sınır var tüm üyelerine yönelik olarak. Aynı koruma düzeyine ya da eş değer, aynı düzeyde koruma düzeyine sahip olmayan ülkelere veri transferini yasaklıyor. Dolayısıyla örneğin bir Fransız şirket Türkiye'de, çalış bir çalıştığı ortak iş yaptığı bir şirketi Fransa'daki insanların kişisel birlerini transfer etmek istediğinde bu engeli çarpıyor ya da onu bahane yani, gösterip göndermeyebilir. Göndermeyi biliyor, göndermeyi biliyor işte, işte. Biliyor. ya da gönderirse örneğin şirket e, pekala orada e, bir e, idari para cezasıyla karşı Hı -hı. karşıya Hı -hı. kalabiliyor. Bundan kaçınmak için de tabii ki e, ülkeler Özellikle veri koruması konusunda o standartın hem uygulamada yerleşmesi için de büyük bir çaba sarf ediyorlar. Türkiye açısından ise değerlendirdiğinizde Türkiye herhangi bir kanun çıkarmadığı için kaldı ki uygulamasını da bu yönde geliştirmediği için zaten Avrupa Birliği üye ülkelerinden veri transferi yapma noktasında yeterli koruma düzeyine sahip olmayan bir ülke. Dolayısıyla bizim e, Avrupa Birliği ile veri transferinde e, bundan kaynaklanan sıkıntılarımız var. Bunu hem idari mercilerimiz yaşıyorlar. İşte özellikle adli işbirliği e, bu konuda aksayabiliyor. E, Avrupa Birliği'ndeki mahkemeler pekala e, adli yardım taleplerini e, bu kapsamda, Reddede, rededebiliyorlar. Aynı şekilde de e, şirketler e, Türkiye ile iş yapmak istedikleri, Türk şirketleriyle iş yapmak istediklerinde farklı formüller üretmek zorunda kalabiliyorlar. Hı hı hı. Avrupa Birliği mevzuatı buna izin veriyor. Yani orada farklı e, istisnalar var. Bunlardan birinin yerine getirilmesi gerekiyor. Ama ana kural sizin işte yeterli düzeyde bir kurumayı e, sunuyor olmanız, garanti ediyor olmanız ülke olarak. Türkiye bunun açıdan yeterli bir ülke değil. Hı hı. Sevgili Nilgün Başalp, izin verirseniz kısacık bir anons yapacağım bizi yeni dinlemeye başlayanlar için. 94.9 Açık Radyo'dasınız sevgili dinleyenler, Bilgi Çağının Hukuku programındayız. Ben Avniye Tansu, konuğum Sayın Yardımcı Doçent Doktor Nilgün Başalp, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden e, kişisel bilgilerin korunması konusundaki yasal düzenlemeleri tartışıyoruz şu anda ve e, temel konumuz da Türkiye'deki kanun 17 yıldır kanunlaşamamış olan tasarıya ya da diyelim e, şimdi biraz da işin teorik faslına baksak sonra gene bu konuya döneriz e, kişisel veri nedir hangi bilgiler kişisel bilgidir hangileri hassas kişisel bilgilerdir hangileri işlenebilir bu konuda birazcık ee, ham bilgi paylaşalım mı? Sizin uzmanlık alanınızı. Estağfurullah. Tabii memnuniyetle. Ee, kişisel bilgi nedir? Ee, kişiyi belirleyen ve belirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel bilgi kabul edilir. Ee, örnekle açıklamak gerekirse... ...hiç kuşkusuz adınız, soyadınız... ...adresiniz... işte ...TC kimlik, TC kimlik numaranız. numaranız... ...fiziksel özellikleriniz... ...sağlık verileriniz... ...bunun dışında... ...örneğin işte... ...kayıtlı olduğunuz dershane, gittiğiniz... ...okul, çalıştığınız iş yeri... ...bunların her biri... ...sizi belirleyebildiği ölçüde... ...dışarıdan bakıldığında... ...sizin kim olduğunuzu... ...tespit edilebilir... ...kıldığı ölçüde kişisel bilgi kabul edilir. Dolayısıyla kişisel bilgi tanımı oldukça e, geniş e, bir tanım. Peki bir yandan teknoloji bu kadar hızla değişirken ve gelişirken insanlar bireyler e, gittikçe daha fazla e, nicelik ve nitelik olarak bilgilerini ortaya dökerken onlar kendi istekleriyle dökmese bile Zaten otomatikman bazı bir hizmeti alabilmek için evet. erişilirken e, sevdiğim bir benzetme var e, Amerikalı bir hukukçunun. Saydamlaşma. Kişi gitgide saydamlaşıyor diyor böyle. Buradan bakıp arka tarafını görebiliyorsunuz. Gitgide saydamlaşılırken geçen hafta burada tartıştık big data'yı. E, dev data dev veri yığını günde 5 kentilyon Bilgi üretip atıyoruz elektronik ortamı. Hal böyleyken e, sadece tek bir kanun ya da bir çerçeve kanunla kişisel bilgilerden korunması gerekli olanları korumak ne ölçüde mümkün pratikte? Yani e, ülkemizde aslında var olmayan bir farkındalık e, söz kodlu, farkındalık sorunu var. E, ciddi anlamda e, insanlar kişisel bilgilerini paylaşırken e, bu konuda e, yeterli düzeyde bilgilendirilmiş değiller. Bu e, paylaşımın ortaya çıkabileceği tehlikeler konusunda e, bir farkındalık içerisinde değiller. Dolayısıyla çok kolaylıkla kişisel bilgiler paylaşılabiliyor ve bir kere tasarrufunuzdan çıktıktan sonra zaten... Gitti gider. Gitti, gitti gider. Dolayısıyla örneğici mekanizmaları yerleştirirken böyle bir kanun çıkarırken aynı zamanda toplumun bilinçlendirilmesi yönünde de önemli çalışmalar yapmak gerekir. Hı hı. Böyle bir radyo programı da buna hizmet ediyor. Ne kadar çok sık anlatılırsa, e, ne kadar çok e, konuşulursa insanlar o düzeyde bir farkındalık kazanırlar. E, yurt dışına baktığınızda özellikle e, bu konuda ortaokullarda bile özellikle Avrupa Birliği'nde ortaokullarda e, dersleri bu konunun dahilidir ve çocukların özellikle kişisel verilerinin korunması konusunda bir bilinçlendirme çalışmasının yapıldığını görebiliyoruz. Hı hı. E, tabii ki bunların bizde de yapılması gerekiyor. Sadece kanunu çıkarmakla olmayacak. Daha bunun sonrasında da çok önemli e, özellikle topluma bu kanunun getirilerinin anlatılması e, gerekir. E, çok önemli çalışmalar var daha bizi bekleyen. Hı hı. Şimdi programdan önce de konuşmuştuk. Kısaca e, bilgi toplumu dairesi. Kalkınma Bakanlığı'nda bilgi toplumu dairesi ee, bir çalıştay düzenlemiş yani bu evet. kanun. Zaten sizinkine de geleceğim. Siz de düzenlediniz evet. değil mi? Evet. Haziranda. Evet. evet. Bu Eylül'de e, sonuç raporu yayınlanmış bir çalıştay. E, neden 17 yıldır bu kanun bir türlü kanun haline gelemiyor e, diye konuşmuşlar. Onların sonuçlarını yayınlamışlar sevgili dinleyenler. Bu çok ilginç bir rapor çalıştay sonuç raporu. Merak edenleriniz varsa buna lütfen erişin. bilgi toplumu.gov.tr adresinde çalıştay raporlarının altında e, bulacaksınız. Veri koruması çalıştayı rap sonuç raporu. Orada çok ilginç bir şey var. Nilgün Başak. E, hassas verilerle ee, olmayan verileri nasıl ayırt edecek uygulama. Bir de gene bil, bilindiği kadarıyla mevcut tasları e, çerçeve kanun bütün bakanlıklar kendi alanlarında kişisel verilerin korunması ile ilgili düzenlemeleri yapmak yapsınlar etkili olacaklar. Ha, bu bir çerçeve kanun. Ee, bütün bu net olmayan tablo içinde. Ee, bu iş nasıl sağlanacak? Şimdi kişisel veri, hassas veri kavramlarını birlikte hı hı. kullanıyoruz. Hemen bir, belki burada bir ufak bir açıklama yapmakta fayda var. Hı hı. Hassas veri derken özellikle bünyesinde ayrımcılık potansiyelini, tehlikesini barındıran veriler hassas veri olarak kabul ediliyor. Yani açıklandığında toplum tarafından tepki duyma ya da işte toplum tarafından toplumun dışına itilme öte ötekileştirmeyi elverişli ölçekten. olan verilerimiz Hı. hassas veriler. Hı, bu ee, farklı bu bizden değil dedirtecek. Dedirtebilecek ben. ya da bizden dedirtebilecek türden veriler de aynı zamanda <gülüyor> ee, özellikle hangi verilerin hassas veri olduğunu da e, Avrupa Birliği direktifinden esinlenen y kanunumuzda tanımlıyor aynı zamanda. Burada siz işte e, siyasi görüşleriniz, bir dernek üyeliğiniz varsa, dernek üyeliğiniz, e, işte felsefi görüşleriniz ee, aynı zamanda sağlık verileriniz e, ve cinsel kimliğinize ilişkin verilerinizde, cinsel hayatınıza ilişkin verilerde her biri birer hassas veri olarak kabul ediliyor. Ve özel bir korumaya tabi tutuluyor. Yani genel nitelikteki kişisel verilerden farklı olarak özel nitelikte veriler olarak tanımlanıyor. DNA da dahil DNA tabii sağlık verisine dahil sayılıyor. Şimdi... E, Hassas veriler özel olarak korunacak. Hassas verilerin ne olduğunu kanun aslında ne olabileceğine işaret ediyor. Hangi kategoride verilerin hassas veri kabul edileceği. Dolayısıyla bunun dışında ayrı bir hassas veri formüle etmek mümkün olmayacak bakanlıklar da bu genel kanunda öngörülen bu kriterle, bu genel kategorilerle bağlı olacaklar. Hı hı. Hali hazırda kişisel verilerin korunması kanunu hepimiz için, tüm kamu için geçerli olacak. Ancak örneğin bilgi ve iletişim kurumu bakımından, Onları yetkilendiren özel bir kanun var. Sağlık Bakanlığı'nı yetkilendiren özel bir kanun var. Dolayısıyla özel kanunlarla özel olarak yetkilendirilmiş işte bakanlıklar çalışma yapacaklar kendi alanlarında. Bunun dışında ama genel nitekteki kanunumuz geçerli olacak ve herkesi bağlayacak. Anlıyorum. Şu demin bahsettiğim çalıştay raporunda yasallaşamama nedenlerinin başında evet. bir şey var bir madde var bu kanunu bir fişleme aracı ...adedenler var denmiş. Evet, öyle, Bu nedir? Yanlış yanlış anlaşıldı. 2008 tarihinde... ...Başbakanlık tarafından... ...meclise sunulduğunda ilk tasarı... ...bugün tartıştığımız tasarı değil... ...bundan önceki tasarı... Hı hı. ...dili itibariyle anlaşılmaz... idi biraz... ...ve onun dışında da Avrupa Birliği... ...yönergesinin de direktifin de... ...aynı zamanda... ...öngörmüş olduğu istisnaları... ...aynen tasarıda aynen bu istisnalara yer vermişti. Hmm. Ee, ve Avrupa Birliği direktifinin de o dönem içerisinde e, en büyük eleştiri alan e, maddelerinden bir tanesiydi. Adeta bütün direktifin içini boşaltan, e, getirdiği korumayı ters yüz eden e, bir maddeydi. Ve e, özellikle ülkeleri e, polis e, istihbarat ürünlerinden Askeri çalışmalar bu alanlardaki faaliyetler bakımından öz, oldukça e, özgür kılan e, imkanlar bahşediyordu. Hmm. E, bu yüzden de e, hani bu bir fişleme kanunu siz, siz aslında koruma getirmek istemiyorsunuz. Tam aksine e, koruma getirmek istediğinizi söylerken aslında insanları fişlemek istiyorsunuz denildi e, ve Önemli tabii ki itirazlar e, oluştu. Kamuoyunda aksi yönde bir e, tepki oluştu. O yüzden de zaten e, Kanun Adalet Komisyonu'nda e, dahi tartışılması durduruldu o dönemde. Peki sevgili Nilgün Başay, bu esnada Avrupa Birliği 17 yıl önce çıkarttığı ve dünya üstündeki gerek iş ilişkileri gerek diğer iletişim konularını hayli de belirleyici olan şu meşhur veri koruma direktifi. Onun üzerinde çalışmalar yapıyordu. O da evrim geçiriyordu. Çünkü gelişen teknolojiye ayak uydurması gerekiyordu. Ayrıca bir takım değer ölçüleri de çok değişti malum. 11 Eylül oldu, şu oldu bu oldu. Bilgi paylaşımında eski katı hassasiyetler sanki Avrupa'da da Hafif hafif değişti gibi bir manzara var. O direktif nasıl bir evrim geçirdi ve onunla birlikte dünya kamuoyuna gelen unutulma hakkı kavramı var tartışılmakta. Biraz da bunlardan bahsedelim lütfen. Tabii ki direktif 95'te yürürlüğe konulmuştu ve bugün bütün Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından kabul edildi. ...kendi iç hukuklarında ülkeler bu direktifi uygun olarak düzenlediler. Şimdi konuşulmakta olan ise yenilik, Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe konulması planlanan... ...ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan ve tasarı olarak ciddi anlamda hali hazırda tartışılan bir regülasyon tüzük örneğimiz var... Eğer kabul edilecek olursa da e, direktiften çok farklı bir hukuki etkiye sahip olacak. Doğrudan e, bütün Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yürürlüğe girecek. Ayrıca onu iç hukuka uyumlu hale getirmek üzere ayrı yasaların çıkması, çıkarılmasına e, gerek kalmayacak. Dolayısıyla böyle çok ciddi bir regülasyon hazırlığı içerisinde Avrupa Birliği. E, ne tür yenilikler var? Önce yani şöyle bir yanlış kanaat var biraz. onu biraz e, düzeltmek gerektiğine Neydi inanıyorum. Avrupa Birliği direktif ve işte çok Ortaya koyduğu temel ilkeler, kriterler itibariyle eskidi ve ortaya yepyeni bir metin çıkıyor. inancı var. Bu doğru değil. Avrupa Birliği'nin direktifle beraber yerleştirdiği temel ilkeler hali hazırda yeni regülasyon tarafından da benimseniyor. de Avrupa Birliği'nde nerede o kıvrak? <gülüyor> yani tabii. <gülüyor> Kıvraklık tabii mi? tabii. Yani o temel ilkelerde büyük. Ölçüde hiçbir değişiklik olmayacak ama... E, ...yenilikler olacak. E, özellikle yeniliklerden bir tanesi... ...sizin de işaret ettiğiniz unutulma hakkı. <Gülüyor> unutulma hakkı... E, Önemli e, kişisel verilerinizi paylaştığınız e, zaman e, onların e, onları paylaştıktan sonra e, bunların silinmesini hatta işte e, kime teslim ettiyseniz kiminle paylaştıysanız onun nezdinde de e, yok edilmesini isteyebilme hakkınız var. E, bu direktifin de size sunduğu haklardan bir tanesi. E, ancak regulasyonla birlikte artık ciddi anlamda bu önemli bir hak olarak e, isimlendiriliyor. Neden buna gerek duyuldu? Ciddiye alınmamış mı? Bu eskiden de vardı değil mi? 95'ten beri Avrupa'da. Sizin de işaret ettiğiniz gibi yeni gelişen teknolojiler. 95'te ha, bizim için, karşı karşıya olduğumuz hı. teknolojiler kişisel bilgilerimizin bu kadar yaygın bir şekilde paylaşılmasını paylaşılacağını akla getirmedi. Bugün hı. ise çok farklı bir teknik, e, teknolojik devrimle karşı karşıyayız. İşte dün daha bilgisayar 95'te interneti daha yeni tanıyor ve konuşuyorken hı hı. siz de biliyorsunuz bugün elimizde akıllı telefonlar işte hayatımızı kolaylaştıran birçok teknik kolaylık nedeniyle biz kişisel verilerimizi çok daha kolay kullanır hale geldik. İşte ses tanıma sistemleri ya da işte akıllı telefonlar aracılığıyla sunulan hizmetler sayesinde indirdiğiniz uygulamalar da e, görüyorsunuz ki bunların çoğu belkis bu hizmetlerin çoğu size ücretsiz olarak sunuluyor. E, ama bu yeni teknik dünyada modern para birimi artık e, para değil zaten kişisel veriniz. Siz kişisel verinizi verdiğinizde onlar toplayabiliyorlar ve size uygun reklamlar sunarak e, bu bir anlamdı bunun karşılığını alabiliyorlar ücretsiz verdiklerinizselmesi salında aslında Hı. buradaki modern para birimi sizin kişisel veriniz siz kişisel verinizi verdiğiniz anda onlar da uygun işte ilgi alanlarınızı profil sizin profilinizi oluşturarak ilgi alanlarınızı belirleyebiliyorlar. ve özellikle buna uygun reklamlarla karşı karşıya kalmanızı sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla sizin tüketim alışkanlıklarınızı izleyip onları etkileyebilecek güce kavuşuyorlar bu kişisel veriler sayesinde. Şimdi böyle bir tahakküm altında kalmak istemiyorsanız ki Git gide de ilerleyecek. Ee, özellikle teknik olanaklar e, daha kolay, daha hızlı veri paylaşımını imkan sağlıyor. Daha çabuk analiz edilmesini e, sağlıyor. E, bundan dolayı da özellikle e, korunması gerekecek. Avrupa Birliği de bu tehlikeyi de gördüğü için e, tabii ki e, buna uygun bir çözüm üretme telaşında. O da unutulma hakkı. O da unutulma hakkı. Regülasyonla birlikte karşımıza çıkıyor. Ama teknolojinin altyapısını ve Kontroldan çıkmış bunca veriyi düşününce hani bir yere unutturdunuz iki yere unutturdunuz ama sonsuza kadar bunu, bu hakkı böyle layıkıyla kazıya kazıya tadını çıkara çıkara kullanmak teknik ya da teknolojik olarak çok zor görünüyor. Yani. Evet ee, önemli bir dilek. Umarım evet. da gerçekten herkes saygı gösterir unutulma evet. haklarımıza unutulma hakkımıza ama gerçek anlamda bir farkındalık yerleşmesi gerekiyor ve bu hakkın işte uygulamada da işler hale gelebilmesi için anlaşılması gerekiyor. Bizim gibi bu bilgi ve iletişim teknolojileri hukuku alanında uğraşan insanların çoğunun kullandığı bir çözüm. Temennisi vardır diyeyim. O da teknolojinin yarattığı sorunu yine teknoloji çözecek. Mesela e, fikri ülkeye haklarında olduğu gibi bekliyoruz hala. Öyle Aynen. bir teknoloji çıkacak ki e, dijital hakları e, korumak kolaylaşsın ya da gerektiği kadar korunsun. Fakat bu Nilgün Başalp yani kişisel verilerin korunması konusu öyle kanundu. Yürürlükteydi, farklılıktı. Çok zor, çok. Ama çok dikkat etmemiz gerektiği bir kere daha en azından şu sohbetle de ortaya çıkmış oldu. 17 yıllık tasarımız ne zaman kanunlaşacak? Bir ee, ne net zaman? cümle söyleyebiliriz hmm. mi kapatmadan? Yani net cümle söylemeyi çok isterdim. Haziran'da çok net cümleler sarf ettik. Çok kısa süre içerisinde bekliyorduk. Hükümetin ajandasında var. Gerçekten bu konuda siyasi bir irade ve destek var. Ee, o yüzden hani sanki çok yakın gibi görünüyor ama şimdi geçmişe dönüp baktığınızda da deneyimimiz 2003'ten bu yana bekliyoruz. Ee, ne kadar daha bekleyeceğiz? O yüzden e, kesin bir cevap vermekten burada kaçınmak istiyorum ama umarım önümüzdeki yasama yılı içerisinde e, artık yürürlüğe girer. Biz bu konuda tabii ki önemli bir çalışma içerisindeyiz. Aynı zamanda 30-31 Ekim tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi ile birlikte işbirliği yapıyoruz ve bir önemli konferans düzenliyoruz. Konferans aynı zamanda Uluslararası Veri Koruması Uzmanları Birliği'nin de İstanbul'da yapılacak yıllık toplantısına denk geliyor. Hem yabancı konukları ağırlayacağız. Veri koruması hukuku konusunda uluslararası üne sahip. Ama aynı zamanda da e, Türkiye'de biz şimdiye kadar neler yaptık? Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, e, Bilgi ve İletişim Kurumu e, toplantıya katılarak kendi çalışmalarını aktarabilecek. Aynı zamanda da e, Türkiye'de önemli... Şirketler, işte özellikle iş hayatında önemli aktörler kendi iş alanları ile ilgili almış oldukları önlemleri aktaracaklar. Uygulamada da çok önemli katkılar bekliyoruz. Şimdi reklamlarını yapmamak için isimlerine öne yer vermek <gülüyor> istemiyorum ama reklam değil de evet. süremiz doldu. Evet. Dilerseniz önümüzdeki hafta da sizi konuk edelim. Hem bu konuda çok hem mutlu de olurum. Evet. yaptığınız çalışmalardan evet. detaylı bahsederiz. Ee, sevgili dinleyenler, teknik masada arkadaşım Volkan Öğür ile birlikte iyi bir hafta sonu diliyoruz. Sayın e, yardımcı doçent doktor Nilgün Başalpe'de bu programdaki katkısı için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Memnuniyetle geleceğim tekrar.